İkinci bölüm Allah Korkusu Ebu'l-Lays radiyallahu anh der ki Allahu Teala'nın yedinci kat kökte melekleri vardır. Cenab-ı Hakk'ın onları yarattığı andan beri kıyamete kadar secde halindedirler. Allah korkusundan tir tir titrerler. Kıyamet günü olunca başlarını secdeden kaldırırlar ve şöyle derler. Allah'ım, seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Sana hakkıyla ibadet edemedik. Şu ayeti kerime de bu husus anlatılır. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine emrolunanı yaparlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Allahu Teala'ya duyduğu haşyet ile kulun vücudu ürperdiği zaman Tıpkı kurumuş ağaç yapraklarının döküldüğü gibi günahları dökülüverir. Hikaye edilir ki adamın biri bir kadına tutunur. Kadın bir ihtiyacı için yola çıkar. Adam da onun kervanına katılır. Çölde kervandakiler uyuyup da kadın ile baş başa kalınca ona sırrını açar. Kadın ona der ki ''Git de bak bakalım insanların hepsi uyumuşlar.'' Kadının bu sözü üzerine adam sevinir ve kadının istediğine olumlu cevap vereceğini zanneder. Kalkar, kafilenin etrafında bir tur atar, bütün insanların uyuduğunu görerek kadının yanına gelir ve ''Evet kafilenin hepsi uykuda.'' der. Bunun üzerine kadın ''Peki Allahu Teala hakkında ne dersin?'' Acaba o da şu anda uykuda mıdır diye sorunca adam der ki şüphesiz Allahu Teala uyumaz onu ne uyku tutar ne de uykulama Bunun üzerine kadın der ki her ne kadar insanlar bizi görmüyorsa da hiçbir zaman uyumayan Allahu Teala bizi görüyor Bizim her halimizi gören Allah'tan korkmamız daha evladır Bunun üzerine adam yüce yaratıcıdan korkarak kadının yanından ayrılır, tövbe eder ve vatanına geri döner. Vefat ettikten sonra onu rüyada görürler ve Cenab-ı nasıl muamele etti diye sorarlar. Allah'tan korkup o günahı terk etmem sebebiyle beni affetti diye cevap verir. Yine hikaye edilir ki İsrail oğulları içinde çoluk çocuğu kalabalık, abit bir kişi var. Idi. Bu kişi darlığa düşerek çocukları ile açlığa duçağı Çocuklarını doyuracak bir şeyler istemek üzere karısını dışarı gönderdi. Kadın bir tüccarın kapısına gelerek ondan çocuklarının karnını doyuracak bir şeyler istedi. Adam peki veririm fakat sen de kendini bana teslim edeceksin dedi. Kadın bu teklifi kabul etmedi ve dönüp evine geldi. Evde çocukların şu ile karşılaştı. Anneciğim açlıktan ölüyoruz ne olur bize yiyecek bir şeyler ver. Evinden çıkarak tekrar o zengin kişiye gitti ve çocuklarının perişan halini anlatarak yiyecek istedi. Adam isteğim yerine gelecek mi diye sordu. Kadın çaresiz evet diye karşılık verdi. Kadınla baş başa kalınca... ...kadının ağzalarının adeta yerinden çıkacak derecede titrediğini gördü... ...ve bunun sebebini sordu. Kadın, Allah'tan korktuğum için diye cevap verdi. Bu cevap karşısında adam, sen bu derece ihtiyaç içinde olduğun halde Allah'tan korkuyorsan... ...benim daha fazla Allah'tan korkmam gerekir dedi ve kötü arzusundan vazgeçti. Kadının ihtiyaçlarını temin etti... Ve kadın da elindeki nimetlerle çocuklarına döndü. Hep birlikte büyük bir sevinç yaşadılar. Bunun üzerine Musa aleyhisselama falan oğlu falana bütün günahlarını bağışladığımı söyle diye vahyetti. Musa aleyhisselam adama geldi ve mutlaka Allah ile kendi aranda sır olarak kalan bir hayır işlemiş olmalısın dedi. Zengin kişi Kendisiyle fakir kadın arasında geçenleri Musa aleyhisselamı anlattı. Musa aleyhisselam da Allahu Teala senin bütün günahlarını bağışladı diye ona müjde verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Cenabı Hak buyurur ki: Ben bir kulumda iki korkuyu ve iki emniyeti bir arada bulundurmam. Dünyada benden korkanı ahirette emniyette kılarım. Dünyada kendini emniyette göreni de kıyamet gününde korku içinde bırakırım. Allahu Teala şöyle buyurur. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Siz onlardan korkmayın eğer iman etmiş kişilerseniz benden korkun. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'den bir ayet dinlediği zaman yere düşer baygınlık geçirildi. Bir gün eline bir saman çöpü aldı ve ''Keşke ben de bir saman çöpü olsaydım da adı anılmaya değer biri olmasaydım. Keşke anam beni doğurmamış olsaydı.'' Hz. Ömer radiyallahu anh o kadar çok ağlardı ki gözlerinden akan yaşlar yanaklarında iki siyah hat meydana getirmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Memeden çıkan süt tekrar çıktığı yere dönmedikçe Allah korkusundan ağlayan kişi de cehenneme girmez. Reka'ikul Ahbar isimli kitapta şöyle anlatılır. Kıyamet günü bir kişi getirilir. Günahlarının ağır bastığı görülür ve cehenneme atılması emredilir. Bu sırada Kirpiklerinden bir tel dile gelir ve şöyle der: Ya Rabbi, senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah korkusundan ağlarsa Allahu Teala o gözü cehenneme haram kılar buyurmuştu. Ben de senin korkundan ağlamıştım. Bunun üzerine Allahu Teala onu bağışlar. Dünyada iken Allah korkusundan ağlayan bir tel bereketiyle kendisini cehennemden kurtarır. Sonra Cebrail aleyhisselam şöyle nida eder. Filan oğlu filan Allah korkusundan ağlayan bir tel kirpik sayesinde cehennem azabından kurtuldu. Bidayetül Hidayede şöyle nakledilir. Kıyamet günü cehennem getirilir. Öyle bir kükrer ki onun korkusundan bütün ümmetler dizüstü düşer. Bu durum şu ayeti kerimede anlatılır. O gün her ümmeti diz çökmüş bulursun. Her ümmet kendi kitabına çağrılır, onlara şöyle denilir. Bugün dünyada yaptıklarınızın karşılığı verilecek. Cehennemin yanına geldiklerinde onun öfkelenişini, müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Cehennemin uğultusu 500 yıllık mesafeden işitilir. O zaman bütün insanlar, hatta peygamberler bile... Nefsi, nefsi, ben ne olacağım diyerek kendi başlarının derdine düşerler. Yalnız peygamberlerin seçkini olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmeti, ümmeti, ümmetimin hali ne olacak diyerek ümmetinin derdine düşer. Bu sırada cehennemden daha büyüklüğünde bir ateş kütlesi çıkar. Ümmeti Muhammed bu ateşi geri döndürmek için şöyle derler. Ey ateş! Namaz kılanlar, doğruluktan ayrılmayanlar, Allah'tan korkanlar ve oruç tutanlar hakkı için geri dön. Fakat ateş kütlesi dönmez. Cibril aleyhisselam şöyle nida eder. Ateş kütlesinin kastı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetidir. Sonra bir bardak su getirir, onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vererek şöyle der. Ey Allah'ın Resulü! Bunu al ve ateşin üzerine dök. Efendimiz bardaktaki suyu ateşin üzerine döker dökmez anında söner. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu su nedir diye sorar. Cebrail aleyhisselam şöyle cevaplar: Bu senin ümmetinin içindeki günahkarların sırf Allah korkusuyla akıtmış oldukları gözyaşlarıdır. Bunu ateşin üstüne dökerek Allah'ın izniyle onu söndürmek üzere sana vermem için şu anda bana emir verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım ölmeden önce bana senin korkundan ağlayan iki göz ihsan et. Günahlarıma ağlamaz mı gözlerim anlayamadım elimden uçtu gitti ömrüm. Yine peygamberimizden nakledilen bir haberde şöyle denilir. Allah korkusundan gözlerinden sinek başı kadar yaş çıkıp da yanaklarına düşen bir mümin kula asla cehennem ateşi değmez. Anlatıldığına göre Muhammed bin El-Münzir radiyallahu anh ağladığı zaman gözyaşlarını yüzüne ve sakalına sürer ve şöyle derdi. Öğrendiğime göre gözyaşı diyen yeri cehennem ateşi yakmazmış. Mümin kula yaraşan da Allah'ın azabından korkarak nefsinin arzularından kaçınmaktır. Nitekim kim Allahu Teala buyurur, ''Kim azar nefsinin arzularına uyar ve dünya hayatını ahirete tercih ederse şüphesiz cehennem onun varacağı tek yerdir. Kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsini kötü arzulardan alıkorsa şüphesiz onun varacağı tek yerde cennettir. Kim Allah'ın azabından kurtulmak, onun rahmetine ve vaat ettiği sevaplara nail olmak isterse dünyadaki meşakkatlere karşı sabırlı olsun, ibadetleri devam etsin ve günahlardan uzak dursun. Zehrü'r Riyaz'da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir haber rivayet edilir. Cennet ehli cennete girdikleri zaman Melekler onları türlü türlü hayır ve nimetlerle karşılarlar. Onlar için sedirler kurulur ve tefriş edilir. Her çeşit yemekler ve meyveler sunulur. Bütün bu nimetlere rağmen yüzlerinde bir hayret ve durgunluk belirtisi görülür. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ey kullarım bu durgunluk neden Burası hayret ve durgunluk yeri değildir. Cennetteki kullar şöyle derler. Bize yapılmış bir vaat vardı. Şimdi onun vakti geldi. Allahu Teala meleklere şöyle buyurur. Yüzlerden perdeyi kaldırın. Melekler şöyle derler. Ey Rabbimiz, onlar seni nasıl görebilirler? Onlar günah işlemişlerdi. Allahu Teala buyurur. Perdeleri kaldırın. Onlar dünyada iken bana kavuşma arzusuyla zikrettiler. ...secde ettiler, ağladılar. Bunun üzerine perdeler kaldırılır, müminler cemal-i ilahi görünce hemen Allah'a secdeye kapanırlar. Allahu Teala şöyle buyurur, başlarınızı kaldırın. Zira burası amel yeri değil, ihsan ve mükafat yeridir. Sonra mümin kullarına keyfiyetsiz olarak tecelli eder ve onların sevincini artırmak için şöyle buyurur. Selam size ey kullarım, ben sizden razıyım, siz de benden razı mısınız? Onlar da şöyle cevap verirler. Ey Rabbimiz, biz senden niçin razı olmayalım ki? Sen bizlere hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin hatırına getiremeyeceği nimetler ihsan etti. Nitekim şu iki ayet bu hususa işaret eder. Onların Rableri katındaki mükafatları, zemininden ırmaklara kan, içinde devamlı kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rablerinden korkanlar içindir. O gün cennetlikler gerçekten nimet içinde sefa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar.